İlmihal programından bir kesit Rabıtanın Akşibendi tarikatına has olduğunu söylüyorsunuz. Rabıta yapanların yol kat ettiğine inanmadığınızı belirtiyorsunuz. Bunu araştırıp da mı söylediniz? Yoksa bir yorum mu? Ee, Rabıta yaparak yol kat edilmediğini mutlak anlamda söylememişimdir. Birilerini kastederek söylemişimdir. Yani rabıtayı savunan birileri var ki bugün Rabıta tasavvufun, tarikatın nezahetinden, nezaketinden efendim e, nezih üslubundan bundan uzak, holigan, e, tasavvufu savunacağım diye holiganlık yapan, gönül kıran, hakaret eden, vebale giren insanlar, bunlar rabıta yapıyorlar. Diyorum ki bu rabıta bunları adam etmiyor. Onun için rabıtaya böyle çok olağanüstü bir, Anlam yüklemeyin. Elbette hakkıyla yapılırsa rabıta iş görür. İnsanın şeyhiyle merbutiyetinde, nefsini kontrol altında tutmasında mutlaka bir tesiri vardır, bir fonksiyonu vardır. Ama bugün rabıta yaptığını söyleyen insanların kahir ekseriyetinin o nezahetten, o safiyetten, Uzak olduğunu görmek de bize bunu düşündürüyor. Yoksa rabıta insanı adam etmez, hiçbir misyonu yoktur, fonksiyonu yoktur demedim. Hiçbir zaman benim ağzımdan böyle bir cümle sadır olmamıştır.